affetilir bir şey değildir. Diye, şeyler, bu işkencelik hızlarabını hissedebiliyor muyuz? O Müslüman kadınlara metinsel tacizler yapılıyor. O yaptığı yapılan en alt işkence biliyor musunuz? Islak bir battaniyeyi kadına sarıyorlar, ıslak battaniyeye elektrik veriliyor, kadın zangın battaniye içerisinde işkence görüyor. En hafifi bu. Peki, Kocasından hamile kalmış diyelim, hapishane dışındayken ee, çocuğun hapishane doğuruyor. Bu kadın hapishane nasıl doğum yapar, o çocuğa nasıl bakar vesaire. Bunları düşündüğümüz zaman aklımıza bir eğlence, bir eğlentinin gelmesi mümkün değil. Müslüman derdi olan insandır, Müslüman davası olan insandır. Bizim en büyük derdimiz ve endişemiz ahilettir. Onun için bir Müslüman "oh" diyebileceği rahat bir zaman yoktur. Dert ve endişe, ahiret olduğundur diyeceğe. <gülüyor> Numa Abdi'ki kaptı. Namzeci diyor ki, bir şun hali bu, diye Evine bir dilenti geldi. Evine bir dilenti geldi. Ondan efendim bir şeyler istedi. Havada da kış. O artık yani yakacak, yiyecek vesaire bir şey. Adam bir şey bulup veremedi. Neticede adam çekti gitti, fakir gitti. Fakat bir Hâbi Kuddîs'e sığın uydur, sıkıntı kapladı. Dedi ki bu adam geldi, benden bir şeyler istedi, ben adıma yardım edemedim. Mersin havada kış, peki bu insan diri diri titriyor. Peki ne yapmam lazım ki ben bu adamın o orta kalayım. Müşrül Hâbi baktı ki verecek bir şey yok, bari dedi o adam çıplak, Yalın ayak tirit tirit bitiriyor. Ben de üzerindeki elbiseyi çıkartayım. Evin içerisinde bir donda kalayım. Soğuktan ben de ki adamın ızdırabının içerisini paylaşayım. Dava budur arkadaş. Dava budur arkadaş. Dava budur arkadaş. Bütün düğünler bitmiştir. Bütün eğlenceler bitmiştir. İkinci bir anda kadar izinler kaldırılmıştır. Bugün bir sessizistan sendromu yaşanırken bir Irak'taki katliam bugün orada, yarın burada <Gülüyor> mevruz iken bir Filistin'de peki Müslümanların karları şu an zehir, zehir atılıyor. Karın oradayım şu an zehir ediliyor. E, Eksem bile tarlayı, tarlanın vereceği ürün ve masruktaki zehir olduğu için Müslüman onu gelmesin mümkün değil. Ben ne yapayım ki peki? Ben buradaki insanların eğer derdine ve çilesine ortak olayım. Bugünün asıl vesivesi budur. Allah göstermesin, Allah yani bu acı günler göstermesin, bu iş gence bugün yarın buradaysa bugün oradaysa yarın Allah göstermesin, gaflet ve cehalet devam müddetçe yarın burada oldu demektir o Hasan-ı Vesf-i Rahimallahu üzere bıçaklar bile eğleniyor, Ademoğlu, insanoğlu, bıçaklar bile eğleniyor, ateşleniyor, ateşler yakılıyor, kurban edecek hayvan ağa da arpa yemeklenir diyor hayvanlarına harpa koyuyorlar, hayvan keyifle, afiyetle yiyor, peki suyunu içiyor vesaire, hayvan yüzdü ki biraz sonra kesilecek belki. Kıçakların peki yeri şakılmasından etkilenmiyor hayvan. Aa soba yarmış, ocak yanmış haberi vesaire. Günümüz insanı da, genelde insan, özel Müslüman, öyle bir noktaya gidiyoruz ki, gidiyoruz ki Allah göstermesin, akıbetimizin ah, noktalarınca bir mecraya kayıyoruz, biz gene hâlâ Takım yani hala yani meşhuruz. Evlenmek sünnettir. Peygamber Efendimiz son derece kuvvetli muhkem sünnetlerindendir. Ama evlilikten gayet, belki gelip buraya efendim, bir nostal yapmak veya ortayaşı denlenmek, bugün pazar gideyim takılalım biraz da işte vaazlanalım bilmem ne, filalı, kompostüvi veya buna benzer hak niyetler, duygular yok, yok. Eğer evlenmeyi, dedi ki bahsettiğimiz davaya bir ek yapabiliyorsak, bir yama yapabiliyorsak bu evlilikten Allah'ın izniyle çok iyi şeyler hasıl olur. Tezgahın başında olsan da aynı şeylere meskû olacaksın. Direksiyonda olsan da aynı şeylere meskû olacaksın. Ders verirken, ders alırken de gene aynen böyle. Karında çift de gene aynen böyle. Okururken davalar konuşulacak. Kedi gezerken davalar konuşulacak. Latife yaparken bile latife yaparken bile yine davranıp oradan mutlaka bir nasip olacağı. Ebu Uyur radıyallahu Allah buyuruyor ki Ya Resulullah ağzından çıkan her şeyi yazayım mı diyor. Yaz diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen latife yapıyorsun, bazen bizimle şaka yapıyorsun vesaire yine yazayım ki ya Resulullah yaz diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ağızdan aklımdan başka bir şey çıkmaz diyor. <gülüyor> Müslüman Müslüman Leyla'ya aşık Mecnun gibi olmalı, Müslüman Leyla'ya aşık Mecnun gibi olmalı. Mecnun'a demişler ki ondan sonra ağacın yaprakları var, demiş ki onlar Leyla'nın saçlarıdır demiş. Demişler ki Mecnun'a ağacın dalları var, Mecnun diyor ki Leyla'nın da kolları var, ağacın dalları Leyla'nın kollarıdır diyor. Mecnun ağacın meyveleri var, Mecnun diyor ki Leyla'nın gözleri var. Adam gözünde, sözünde, içinde, dışında hep Leyla'yla meşgul. Sen ona neden bahsetsen bahset, her şey Leyla'ya çıkıyor. O misal. Her Mecnun'un bir Leyla'sı vardır. Her Mecnun'un bir Leyla'sı vardır. Her Mecnun'un bir Leyla'sı vardır. Eğer Müslüman Mecnun ise onun Leyla'sı Mevla'sıdır. Öyleyse, öyleyse davanın dışında kalmak asla hakatta caiz değildir. Bana bak. Musa da senin içerisinde, Firavun da senin içerisinde. Kimse Musa'yı, kimse Firavun'u kendi dışında aramasın. Musa Aleyhisselam ki haddinin temsilcisi bir bedir. Musa da senin içinde, peki Firavun da senin içerisinde. Eğer insan dini yaşama belde gösterirse, insan davasına çalışırsa, içindeki Musa'yı keşfetmiştir. Eğer insan dava ruhundan yoksun kalırsa, o zaman içindeki Firavun mutlaka bunu yiyecektir, bunu yok Onun için her Müslümanın pekine uğraşı bir hedefe yönelik olmalıdır. Namurallâhi kaddesi Allah'ın sırrını sana daim duyur ki, eğer bir adamın ayetten de hadislerinin var ise, bir adamın yani derdi ve davası Kur'an ve Muhammed Mustafa ise, tamam, hepsi muhatabımız olabilir diyor. O bize biz efendim muhadap alırız, konuşuyoruz. konuşuruz. Ama bir adamın eğer Kur'an ve Habis'ten, ondan bir nasibi yok ise o bahis dışıdır buyuruyor. o konu dışıdır, onu da bizim konuşacağımız bir şey yoktur. İslam'ın izzeti, şerefi, kafirin zilletine eşittir. Kafir, izzet ve şerefliyse, şerefi yoktur ya, güç ve ise Müslümanın peki ziddetine eşit ediyordu Yani Müslüman azizdir, Müslüman şereflidir, ne müddetçe Müslüman azizdir ve şeref ediliyor. Eğer İslam aziz ise, İslam şerefli ise, İslam ortamı hakim ise, Müslüman azizdir, şereflidir, kâfir zelildir. Peki kâfir ise zillet ve mezzet içerisindedir. Haa, Müslüman peki şerefsiz mi? Müslüman peki zelil mi? Daha zelil de oluyor. Ne zaman Müslüman zelil olur? Ne zaman Müslüman peki ayağa düşer? Ne zaman ki kâfir, güç ve kuvvet sakla sahip olur, onun izzeti, bir Müslüman'ın zilleti. O zaman şu an dünyaya baktığımız zaman güç kuvvet otorite kimin elinde? Amerikan'ın elinde, kimin elinde? AB'nin elinde, kimin elinde? Rusun elinde. Peki, izzet, güç kuvvet otoritesi, kafirin elinde olduğu müddetçe Müslüman zelildir. Ne zaman Müslüman peki izzet sahibi olur, güç kuvvet sahibi olur? Eşittir o zaman kafir zelildir. Müslüman'ın izzeti, Eşit bir kafirin zilleti, peki kafirin izzeti? Eşit bir Müslümanın zilleti! Evde yangın varken kimse başka şeyle meşgul olmaz. Herkes belki yangından bir şeyler çalışır. Şu an şu an iman ve İslam'ın bir yangına maruz kalmış olduğu ortamdır. Öyleyse bir seferberlik hali vardır şu an. Herkes bu seferberlikte görevlidir. nasıl bu savaş, bu seferberginde kimse kendini mazum göremez. Çocuk, çocuk, genç, diğer, kadın, erkek, herkes cepheye girecektir. İslam'ın peki zelil olduğu şu anda kimse efendim oturduğu yerde sevilmeye hakkı yoktur. Birileri peki zindanlarda çürürken, birileri peki illâ-i kelime-dullâ, la ila davasını yaymaya çalışırken, bunun bedelini öderken birileri burada sevilmeye hakkı yoktur. Allah Teala senirenlere sonra sümürüyor. Allah böyle bir Allah'tır. Madem ki izlet ve şeref de Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izini takip etmekdir, öyleyse ne iş olursa olsun o iş işte, biz Münasebetül üstündekini takip etmek mecburiyetindeyiz. Evlenmek de olsa, iş hayatı da olsa, alışveriş ticaret hayatı da olsa, aile hayatımız da olsa, biz kim için iyi mecburuz eğer İzzetle nasibimiz, eğer dünyada şeref veren şeyi tanımak istiyorsak, İsrail eski başmakanlarında Simon Peres vardı, onun zamanında Filistin çok fena yapıldı. Şimdi geçip daha fena yapılıyor ama Filistin'e en büyük darbeyi vuranlardan birisi o şerefsiz Simon Peres. Ne zaman ki peki e, hatta Suriye'yi bile efendim yani karmadağın etti, Golan Tepelerini işgal etti vesaire, bak şimdi Suriye geri çekimler mecbur kaldı bilmem ne vesaire falan filan. Golan Tepeleri ki e, bugün Suriye'ye su veren kaynaklar Golan Tepelerinde. Onlar bile bugün İsrail de geçmiş vaziyette. Kivonkeres peki Müslümanlara çok kana vurdu, arkadan da aynen şöyle alay etti. Muhammed Mustafa öldü, gerisinde de bıraktı. Erkek bırakmadı diye. Bundan sonra var ya, ister yaşayalım, ister yaşamayalım, ister diyor ister Allah fark etmez. Damarında isterse kan olsun, isterse olmasın fark etmiyor. Elin Yahudisi vurduğu zaman arkasından da böyle alay ediyor. Muhammed Mustafa öldü, gerisinde karı kız bıraktı. Hani yavrı yiğitleri peki? Güya işte efendim, Müslüman, dünya, beder şubur vesaire kınan filan, geç bir kalem her şeyimizin yağmaya gittiği, her şeyimizin istilaya maruz kalmış olduğu bir dönemde bir takım yani işlere takılıp da kesinlikle davadaki hızımızı belli kesmeyen rüzgarımız girmesin, rüzgarlar gibi esmeye devam edeceğiz, sular gibi çağlamaya mecburuz, mecburuz, eğer şu toprakların bize mezar olmasını istemiyorsa. <Gülüyor> Cenab-ı Celle Celal'i okuduğum ayet-i kerimede ki, Rena kâne, müminin veya müneeting, inanmış bir erkeğin, inanmış bir kadının hizakatı Allah ve Rasulu emran. Allah ve onun elçisi Muhammed Mustafa, Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir şeye karar verdikten sonra Allah dedi ki bu iş şöyle olacak. Muhammed Mustafa dedi ki bu iş şöyle olacak. Mümin olan bir erkeğin, mümine olan bir kadının artık Allah ve Rasulünün konuşmuş olduğu o konuda bir tercih, selahiyeti yoktur. Kafama yatarsa yaparım, bilmem ne vesaire, ben sana namaz diyorum, eğer gerçek Müslümansa sana ne benim namazından gene hak ve selahiyeti yoktur. Benim söylediklerim veya senin birisine söylediklerin Allah'tan kaynaklanıyorsa, Peygamber Muhammed Mustafa'dan kaynaklanıyorsa, hiçbir Müslümanın budu budu yapmaya hak ve selahiyeti yok dedi Allah C.C. وَاَنْ يَكُمْ نَذَوُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Hiçbir işlerinde belki yani e, tercih senayetleri yoktur diyor Cenab-ı Celle Celaluhu. Eğer Allah'a imanım var ise, eğer Muhammed Mustafa'ya imanım varsa artık belki tercih yetkisi insandan alınmıştır. <gülüyor> Bu bağlamdan hareket ettiği ağabey. <gülüyor> وَاَنْ ve اللّٰهِ وَاَرَسُولَهُ اَكَدَّلَّ دَلَلَ مُب۪ينًا Buna rağmen birisi kalkar da Allah'ın ve Rasulü Ekrem'in konuşmuş olduğu noktada ee isyan ederse, hayır efendim ben efendim işte yani bu zamanımız için böyle bir yaşamayı kabul etmiyorum, Peygamber böyle demiş, faiz haramdır, Kur'an demiş, zina haramdır, faiz haramdır, hayır kafama yatmıyor bu işler, bilmem ben işte düğünler sünneti senin niye uygun olacakmış, e, canım istersen ben yaparım veya be, yapmam vesaire, bu türlü yani kendin hepsine takılıp da iş farfaya koyma, hak ve yoktur Allah Celle Celaluhu. Eğer bu insan müslümansa, müminse... Hanım kardeşler, lütfen lütfen sükûneti muhafaza edin. Eve gittiğiniz zaman konuşursunuz. Burası Allah'ın eli, kabul edin ki ben değil burada konuşan. Allah Celle Celaluhu'nun konuştuğu yerde, Muhammed Mustafa'nın konuştuğu yerde herkes susmakla ve duyduğunu dedi, yaşamakla icabında yani gözyaşlarıyla susmakla niye durduk? <gülüyor> Bu ne demek oluyor biliyor musun? Sen isi dikkatle konuş, biz yine bilgimizi yaparız demek. <gülüyor> Artık bazılar rutin oldu cemaat, yani de aksesuar oldu kendimiz burada. Düğünler olur, hoca gelir, konuşur, biz eserimiz gideriz vesaire vesaire. <gülüyor> Şurada birkaç tane Allah'ın garimen kulu var, birkaç tane dertli insan var. Şu sohbetler var ya, onlar için yapılıyor ha! Yoksa adam çoktan... <gülüyor> çoktan Allah satmış herif! Ondan sonra ağlamanın ne bağlasını var? Hocaefendi ne oldu bu işle sonu vesaire falan filan! Rasûl-i Ekrem konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Saadet ı cami cani bir, bir gerçeklik söz konusu oluyor. En ay bir gün ciddiye takınamıyor Saad-ı Ekrem. Rasûl-i Ekrem hutbeye çıkıyor, konuştular. Cuma günü hutbeye çıkıyor ama silahla çıkıyor Rasûl-i Ekrem. Rasûl-i Ekrem böyle, teklik... ''Ne yapıyorsunuz ya?'' dedi. Ne? Ben camiden bahsediyorum size. Ben Allah'tan bahsediyorum ben size. Ben peki yani? Allah'ın Resulü'yü ondan bahsediyorum Peki Siz hala işi böyle makara yıkırtıyorsunuz. Ulan gelmiş olduğunuz her cemaat namazına ben bir hayvan bu dert versem o zaman fikir tepkiye gelirsiniz değil mi? Yaptığınız ibadeti tanrıya karşı eee mükafat olarak istemiş olduğunuz şey diyor peşinden versen hemen gelirsiniz değil mi? Hemen saptaki yeri alırsınız değil mi? Bir sistem, bir sistem, bir sistem ondan sonra bakan tekneyen oluyor onla sayıda. Tandır cemaat etmişsiniz. Biz İslamiyet'ten dırttık, kimse zafer beklemesin! Peygamber gelse ha bu ayetlerden başka peki ayet okuyacak peki! Ya! Söyle ki başka bir peki? Abdullah bin Amm'in müsterü fıdansı da geçen bir azizlikte rasûl sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Aşadun nasâ azâben yavmer kıyâhânâ'' ''Men yürünnâ sen nefî Yarın kıyamette en şiddetli ve en korkunç pazabalık işkenciye kim maruz kalacak biliyor musunuz diyor mu anladın Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İnsanlara kendisini hayırlı bir insan gibi gösteriyor. Bak aksesorun sakal cübbe, çallar bilmem ne, çarşaf vesaire. Ben 4x4 proton var ki, 5 x 4 diye araba güneyim ben. Çok hayırlı bir insanım ben, bereketli bir insanım. Namusluyum, iffetliyim, ilim sahibiyim. Geçtiğim kerametim var, tam bir tarikatım da var vesaire. Eee, eşedün nâsı azabın yevmâr <gülüyor> kıyâme. Kıyamet günü en, efendim yani, hadi en alçak azâbam buradan azaba. Maruz kadar yapılan kimdir biliyor musunuz? Men yürün nâsı enne fî hayrâ. İnsanlara peki gösteriyor kendisini, kendisi de çok hayır var. Fakat ve lâ hayreti <gülüyor> kendisine hiçbir numaraydı. Ne yapacaksınız? Ben de yandım arkadaş, ben de yandım arkadaş. Allah'ın Cenâh-ı Hakk'ın acağı, Rasûl-i Ek'il sallallahu aleyhi ve sellem üstelik de ayet de yani o kadar manidar gayet ki. Cenâb-ı Hakk'ın Cenâb-ı Hakk'ın buyuruyor, benim ayetlerim okunduğu zaman eee insanları, mü'minleri bir haşyat kaplar, yürekleri bir titreme kaplar, imanları artar, onlar halleden hale geliyor Cenâb-ı Hakk'ın Cenâb-ı Hakk'ın. İster ayet oku, ister hadis oku! Arıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şuram bugün İsrail'i, yarın burada. Göçmüş bugün, öyle deme yarın burada. Kimse zafer beklemesin. Bunun manası Allah Tanımı bitketsinmek değil ama varketsin manası ne peki? Ulan bir zamanlar İstanbullar, e İstanbul Rusların işgalinden Avrupa bu zamanı, İngiltere bindi bu İstanbul işgal edip zaman, şu Sultan Selim'in kubbesine insanlar gidiyor, kubbe ya kubbe ya, hatta minareye gidiyor. Allah ım, Allah ım, Allah, ım, İstanbul gidiyor, İstanbul sanki nesi gidiyor Allah ım, Allah ım, Allah, Kurtar bizi ne sırada Ne göz yaşları sel oldu biliyor musun ana? Yine var cehliler yine mazlumların hürmetine ne öyle ya işte yani kocaman bir yorgan kadar da Osmanlı'yı bir mendil kadar bıraktı gene ay beyim mendil kadar olsa elimize bir vatan parçası bıraktı. Şimdi o da gelecek. Haberler kaybı yüzünden. Biz var ya biz, biz var ya bizde biz korkunç bir algı eksikliği oluştu. Korkunç bir algı eksikliği oluştu. Adam ızdırabından o. Ah! Oh, ah! Oh, oh diyor. Oradan birisi gibi bu ne bağırıyor ya? Ne oluyor buna vesaire filan filan? Ya ben burada size de ezgi mi okuyorum ben burada? Ben size Tarkan'ın kliplerini okuyorum mesela burada. Ben her bir günde şimdi ezgilerimi seviyorum ben burada size özellikle. Okuna nâiyet alet! Böyle neşeli bir günde böyle sizinle konuşmak olmaz ama ya ben neşelen bakayım nasıl neşelenceksin peki? Cenab-ı Hakk'ı davranırdı peki, Muhammed Mustafa'yı kır geç peki ondan sana, bunun adı düğün! Ne düğün ya? Kimseye Sırat Köprüsü'nü geçip de cennete gülmediği müddetçe, bu garantiyi elde etmediği müddetçe gülmeye kıyaklar. Selahaddin Eyyubi hayatında gülmedi, dediler ki niye gülmüyorsun? Kudüs dedi Hristiyanların işgali altında, mescidat ise Hristiyanların işgali altında olduğu müddette bana gülmek varam dedi. Ne zaman ki 50.000 pişveri nafedersin, Cristiano Ronaldo'da bir sahilde savaşı yaptı, ondan sonra haçları Kıvılcım'dan geçirdi. Şimdi de, de benim gülme hakkında o kadar, o kadar. Anam da bunu rüyasında gözünden dersin. Ben gelsen cenazeye veya sana taşlay ha ha ha ha. Hatta bir tane bir müzikal bir ekip getirsen, bir saz giri getirsen, bir orkestra giri getirsen, e, ee, en hızlı paşayı satın senin cenazende. Ulan beni öldürürsün de. Be. Niye acıtlık gününde nasıl sen şakı turkün söylüyorsun diye vesaire. Halitim mi hapisesine kurduğu yerde? Sinemem mi zırdavu konuşunca yerde? Bu da bu da bu da bu mı? Ne Osmanlı'yla iftar var, ne Muhammed Mustafa'yı iftar var, ne sahabe, ne talih vs. Biz Allah'ı anlayamadık biz hala. Biz Muhammed Mustafa'yı anlayamadık. Biz sağlığı ikram ve onların izine giden insanların çile ve ızdıraplarını anlayamadık biz. Allahuteala kaybettiğimiz değerleri tekrar elde etmeye bizlere muhfak eylesin. Allah. Sen bir masonların bocasına bir toplantıya git bakayım. Masonluğun dışında başka bir şey konuşuyor mu? Ya. Her komünist Cumhuriyet gazetesi okuyor. Cumhuriyet gazetesi'nin tıracı 15.020'nin, tamam bizdeki bazı sağdaşların tıracılarını efendim 500 binlere binler ve vesaire vurdu. Cumhuriyet gazetesi'nin tıracı 15.020'nin bilemedin. Komünist Cumhuriyet'ten nasıl bir şey okumuyor. Komünist dedi, komünistler ateistlikten nasıl bir şey konuşmuyor. Niye? Bakarsan, okursan, dinlersen insanların, insanların bir şey, belki borçlu bulunurum, bulunurum, komünistlerden bak onlar onlar davaya ihanet veriliyor. Komünistten daha aşağı giden, Garip Müslüman, cayi Müslüman. Bu ne Müslümanı peki? İp arındırdığı gibi. Harabay dünyada İslam yetmiyor, bitti İslam yetmiyor. Dergi göklerin bir Muhammed-i İkbal. Allah karırgan rahmet eylesin. Üstelik hafifetsin yani Konya'ya girmek için köyün girmek gerekiyordu. Biz davaların hasretimizden, ızdırmanızdan bahsediyoruz. Öbür tarafta peki laklak laklak laklak lak, gir gir gir gir gir mesela falan. Bu lan şurada yavaş tutman seni mahin yapıyor ya. Adam gavayı düşünmekten dolayı karısıyla bir araya gelemedi ya, birkaç kere işte birleştiraf edersin, kadın hamile kaldı, Tanrı Sultan Süleyman dünyaya geldi. Eğer adam hamileyle birleşemeseydi, Osmanlı'nın zürriyeti kesiliyordu belki. Adam gavayı düşünmekten karıyı unuttun ya, şu hale bak, bu dil bize kolay mı geldi? Eğer bir kaşıklı bir su içebiliyorsak, bir bardak bir ürün su içebiliyorsak, o su bize var ya, çekmeciden ne konular döşenli bir ülkelde biliyor musun? E sen israf ediyorsun, bu su nere kıymetini bilmiyorsun, bilmemişim bu gibi oluyor bizim efendim yani bu halimiz. Allah-u Teala esaretten bizi kurtarsın. Nama Râd-ı Hakkut diye söylediğim gibi, Cenab-ı Hak seni esaretten kurtarsın, hürriyet ediyoruz, afer kılsın, müşevret kılsın. Bir insan ne zaman esaretten kurtulur diyor. İnsan nefis ve şahbetine, peki takılmaktan kurtulur, peki nefsin hakimiyetinden yakayı o da ne zaman ki felakide pekabillerle müşerref olur? Hafiyi o insan o zaman öldür diyor. Şu an esiriz kardeşim, esiriz kardeşim, şu eseretten nasıl kurtulacağız kardeşim? Cenab-ı Hak diyor ki ben konuştum, ben kanun koydum, Muhammed Mustafa kanun koydu, buna rağmen peki kim kalkar isyanla devam ederse, kim günahlarla ayak seyirtirse, bu insan açık ve net bir şekilde ayak kaymış görüyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Öyleyse din bir ihtiyaçtır, din ihtiyaçtır, din ihtiyaçtır, din bir gelene görenek değil. Din bizim köydeki haçavalların, hamillilerin, dinlilerindeki bir örfü var değil, su bir ihtiyaçtır. Ağabey gel sizden bir ihtiyaçtır. Varsa hayat vardır, yoksa hayat yoktur, dinde de ihtiyaçtır. Var, yaşanıyor, hayat var demektir, insanlar mutlu demektir. Din bitti, her şey bitti. Mevlana Zeynettin Rumi, Kadesallahu Sırr ve Hüsa'nı buyuruyor ki, Dünya bir denizdir, dünya bir denizdir. Dünya bir denizdir diyor. İnsan ise denizde yüzen gemiye benzer. Dünya bir denizdir. Peki insan ise denizde yüzen gemiye benzer. Geminin dümeni dindir diyor. Gemiye vuran dalgalar ise şerlet, nefis, kötü duygular peki. Haramlar şunlar bunlar diyor. Dünya denize benzer. İnsan dünya benzer. Peki geminin dümeni İslamiyettir. Gemiye vuran peki? gemiyi batırmak isteyen dalgalar ise nefis ve şahidat dalgalardır diyor. Şimdi, eğer geminin dümeni sağlamsa, geminin dümende bir arıza yok ise, bu değer dalgalar, bu fırtınalar denizde de bu gemiye bir şey yapamaz Allah'ın izniyle. Adam kaptan dümeni iyi kullanırsa, gemi Allah'ın izniyle batmayacaktır. Ama eğer geminin dümeni koptuysa, geminin dümeni kırıldıysa, bu gemi gene yüzmeye dağ edecektir. Bakmayacak ilk anda. Yüzmeye damı edecektir. Sahilden birisi baktığı zaman zannedecek ki bu gemi gidiyor. Harbuki bu gemi gitmiyor. Bak dinsiz de şu an yaşıyor. Dinsiz de şu an yaşıyor. O da iyi yürütüyor vesaire vesaire falan filan. Eee dindar olan bak be ki Allah'a ve Peygamber'in kul kenarında şu an yaşıyor. Dinsiz diyor ki kardeşinden ben İslam dediği yaşamıyorum. Eee ondan sonra bak yine işin tıkırında para kazanıyorum aç değilim süzdeğilim vesaire vesaire. Müslüman da uğraşıyor, tamam o da yaşıyor vesaire, ne farkımız var kardeşim diyor. Niçin pekiden bir daha dini yaşama çilesine katlanayım ki? Bak ne diyor Mevlana? Yarak bir ruh ve kulize serri o. Geminin dümeni koparsa gemi gene yüzmeye devam eder. Sahilden bakan zanneder ki bu gemi yüzüyor ve gideceği yere gidiyor zanneder diyor. Halbuki yok diyor. Ne oluyor bu gemi? Bu gemi yüzmüyor. Bu gemi sürüpleniyor arkadaş, sürüpleniyor. Bu ne yaptı dediğinde Ya karaya oturacak, ya kayaya alıracak, ya bu dalgalar bu gemiyi, suyun dibine indirecek der. Hadise bundan ibarettir. Din, angarya din. Din, dinle da Öyle bir olay değil. Bu, e, konuşmanın başında ne söyledi? Senin inanan hatağına. Ya Rabbi ben bilmiyordum, ama büyüdüm Allah'ım. Bundan sonra söylerim, iddet etkin, denemezseydin. Ya sen itaat ettin, dinle dinle dinle seni daha vasayna. Osmanlı Bülük Paşa'da pazarında konuşuyor. Ben o zaman işte ve devlet hukuku bir ikiye falan gidiyordum. Bülük Paşa diyor ki, e işte ismetinini şöyle, ismetinini böyle yok, halk partisi böyle mesela atıyor, satıyor neyse mesela. Millet işte burala bölük başı ve seneler falan plan diyorlar bölük başı diyor ki sizi gide sizi millet sizi burada bana bir de yaparsınız sonra sizim sandığına gidin ama yine inen yöreylersiniz değil mi sizi? Bir de şu tarafındayım. Camide, he he, ama işte göz bilmem ne vesaire, kimse göz yaşları. Camiden çıktık belki. Arkadaş, bu iş ne oluyor vesaire? O camide kaldı, der gibi. Yok arkadaşlar, yok arkadaşlar, bitti artık ya. Atacak bir damla kanımız kalmadı. Rasulullah <gülüyor> Sallallahu Aleyhi ve Sellebi, camdır. Yaşanıyorsa peki nefes alma şansımız var demektir. Eğer sünnet Müslüman'ın gündeminden çıkarsa artık yani e, akan dereler bulmuştur. Yani, Muslukta tek bir damla su dayı Allah böyle bir kanun koydu. Eğer huzur ve mutluluk isteniyorsa mutlaka, mutlaka Muhammed Mustafa'dan alınması gereken şeylerin alınması lazım. <gülüyor> İmam Raddanihi Kadesallahu Sıbrıs-ı buyuruyor ki ''Hayatımda Resul-i bütün sünnetlerini takdik ettim.'' diyor tek bir sünneti dahi, yani Halis diyor. Hatta devrinde yaşayan ulema diyor ki, Nam-ı Rabbani Kudüs-i Serruhu'nun yaşama noktasındaki performansı, kabiliyet o kadar yüksekti ki, dünya çapında 100 tane alemin, Peygamber Efendimiz'in sünnetinin yaşamasına genç bir sünnetisini yaşama efendim, e, uygulaması vardı. Murabbi geç bir sünneti terk etmedir diyor. Ancak bir sünnetin yerine getiremedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor, Hasan ve Hüseyin Peygamber Efendimizin torunlarıdır. Radiyallahu anhuma. Vesefatullah'ın evladımız. Hasan-ı Kerramallah'ın çocukları. Resul Ekrem sallallahu aleyhi Hasan Hüseyin diyor. ve Hüseyinle diyor. Cemaatle namaz kıldı diyor. Ben ise diyorum korunlarımla cemaatle namaz kılmaktan diyor mahrum kaldım diyor. Çünkü refah <gülüyor> <öfat> ettiği <gülüyor> zaman henüz daha kendisiyle birlikte namaz kılabilecek cemaatle birlikte korunu yoktu. Osmanlı Devleti Padişahı Sultan Üçücümlerle ne zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anılsa, tahtında da oturursa diyelim bir saatlik bir oturum var orada, bir saatlik bir sohbet de diyelim, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ismi 40 kere anılsa, 40 kere peki ayağa kalkar, otururdu. Bu sadece mini mini mini, mini bir, bir, işte bir örnek bu. Sen bunu büyüt, büyüt, büyüt, bir. buna benzer neler neler neler. Efendimiz'in sünneti başımızın tacı olduğu sürece, Allah'ın izniyle izzet ve şeref sahibiz resul Ekrem Müslüman Müslüman'ın gündem dışı, o zaman her şey gitmiştir. Artık Türkiye'ye her şeyi konuşmaya müsait değil. Türkiye AB'ye girmeyi kafaya koydu. Ölü veya dini ne olursa olsun. Geçedim AB'ye giremezse tabutum mutlaka girecek diyor. Ama AB bunun karşılığında gittikçe gittikçe çemberi daraltıyor. Belki almayacak ama bu arada ne toparlıca Türkiye'den kardır bu araziden gidiyor, namustan gidiyor, ondan sonra işte dinden gidiyor, nesil gidiyor, nefis gidiyor, mal gidiyor, gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Da gidiyor. Adam kalkar, yarın efendim bak Muhammed Mustafa izinden gitmek istiyoruz vesaire dersiniz diyor, Hı. o zaman birlikte beraberliğimiz söz konusu olmaz diyor. İki ay önce camilerden bir hutbe okundu, Hı. bu hutbe şu an efendim yani Türkiye'deki misyonerlik faaliyetleri ile alakalıydı. Yaşir yani Başkanlı bütün inançlara kutlu kandlerdi bunu açıkçısınız. Şu an Türkiye'de korkunç üç bir yangın varı, bir Hristiyanlık faaliyeti var. İşte uyanık olalım, ekolalım. Onlara kapıcı kaptırmayalım manasında Diyanet bir hutbe yayınladı. AB, AB Brüksel'de AB'li yetkililer Abdullah bile bunu desem soruyorlar. Hani ya sizdeki bizle beraber birlik olacaksınız vesaire falan filan. Eee sizin camilerde Cuma günü efendim, Yahudilerin İstiyanlarla alakalı hale bizim faaliyetlerimize karşı peki cephe oluşturulmasına hazırlık yapması hakkında eee savaş manasında bir kurtulabiliyorsunuz, ne yapıyoruz diyordun vesaire. Eğer bir dahaki sene Allah göstermesin, şu konuşmadan eğer yasaklanırsa şaşmayalım. Adamlar, adamlar yani kan yok, barıb yok, savaş yok, yani savaşsız, kansız, barutsuz. Koparabildiğince bizden bir takım işleri koparma efendim iş taht peşinde olanlar. E tabii ya yani, normaldir haklı adamlar Allah da onlara bunun zatlerine dair merakı niye? Ben ayet okuyacağım hadis okuyacağım yukademinle buda buda buda buda yapacaklar ki öyle mi ki Allah sana tekilik iyilik mı? Ben bir dal gibi Allah gibiyim kadar? وَاَيْيَقَدْ اَبْنِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَضْا يَتْتِنَا بِكَوْمِنْ diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kim dini boşlar, kim dinden var geçer? Ben, ben sevdiğim bazı kullar kulları getirdim de allah Teala. Onlar benim dinim uğruna çalışırlar, ondan sonra kimsenin de kınamasından da bir Allah Celle Celaluhu. Allah bizi iyilik yapman mecbur değil. Ama elimizdeki nimeti kaçırmanın anlamı ne yeter ki? Allah bize de sokra kuruyorsa bu sofradan peki yani e, istifade etmemiz mümkünken sofrayı peki anlamı ne bu peki? benim namusumla oynayabilirsin, benim şerefimle oynayabilirsin, benim kıybetim yapabilirsin inşabında, şahsına inşabını atıp dabilirsin vs. Ama ben da dini söz konusu yapıyorsam, bir insan Allah ve konuşuyorsa, he, ee, orada kalkıp da birisinin bir hareketin Allah affetmez, Allah kitabını kimseyi ezdirmez, Allah namur kusufayı kimseye kaptırmaz. Kıymetini bilirsen, sen istifa edersin. Kıymetini bilmezsen, Allah mutlaka onun kıymetini görecektir. Bilmez gönderir, millet gönderir. Buna Allah celledeler bize neyilikler yapacak, neyi yapacak ama bakıyor ki yani yok. Birkaç tane kişi yalvarıyor, yakarıyor vesaire. İşte ondan kıymetini ne kay, ekmek, o kör köfteniz sali, millet bize bir şey Halbuki ya insan şu an, çocuğunu kaybeden bir anne, hangi feryatta, peki hangi can hıraş, sayha ile, peki bağrışma ile evladını arıyorsa, kaybettiğimiz din ve iman, sünnet-i seviyye değerler, insan o işten araması lazım. Ama gel gör ki nerede, o köprünün altında ne geçti geçtiği, cebindeki selpakı bile kaybetsen, ya buradan İsmail buraya gelinceye kadar, ya selpak vardı, mendil vardı, mendil ne oldu mesela? vesaire, Ha buradan çıkıyorsun dışarıya, geldiğin yollarda peki serpak arıyorsun. Buran serpak kaç para Allah aşkına ya? 250 bin lira. bilemediğin 500 bin lira peki burunu siliyorsun, yüzünü siliyorsun peki. Ya bir serpakın bile senin mezhebe bir değeri var kaybettiyiz ama arıyorsun onu. Peki dinin, dini Allah'ın tevkinlerin, he he Kuran'ın kitabını ne sana falan bilen? Bu kadar, kadar muqaddeslerin hepsi Hanımlarına maruz kaldı. Hepsi peki ondan sonra he he hak ile eksan olur. Yine diyemiyorum ben tehlikeyi. Benden ne gitti, benden ne kayboldu vesaire. Bu neyin nesi bu adam ya? Bunu var ya çıkacaksın kendi yoluna, alacaksın dikkat etkiler kepçe, hastalıklı ortadan böyle yaracaksın yarayacaksın, mezar atacaksın, o adamı gömeceksin o mezarın içerisine, <gülüyor> üzer mezar geçeceksin 20 santim asfalt, kıyamete kadar oradan gidip bir daha alacaksın. Gelsin gitsin, gelsin gitsin, gelsin gitsin. <gülüyor> Mevlana Hazretken Rumi Kudüs'ü e buyuruyor ki, öküz bile diyor, Mevlana söylüyor, bunu affedersiniz. Öküz bile hayvan hizmet etmezse, öküz bile davasına çalışmazsa, peki sahibinden tekne kapatıyor mu? Yiyor. Sahibi onun peki icabını kesiyor mu? Kesiyor. Peki öküzün sahibi eğer Allah'ın davasına, dinine, diyetine hizmet etmezse ya bunun hali ne olacaktır peki? Hayvan bile görevini yerine getirmeyince, hayvanda net benim yani sopalar kürüyoruz hayvanın sırrında, ondan sonra icabında yem vermiyorsun ona. Artık yani ne geliyorsa, <gülüyor> mezbara kadar gelebiliyor icabında ama ögüzün sahibi iş yapmaz, Allah için yanmaz, peygamber için yanmaz, bu gene haklı. Neyin haklısı ya? Sular yukarı aşağı akıyor, sular Allah celle akmıyor. Üstümüzden katmaya dizleri izleri muvaffak eylesin. Amin. İmanın ve İslam'ın izzet ve şerefini Amin. eğer bulduysak peki muhafaza mu muvaffak eylesin, muktifi eylesin kaybettiysek peki tekrar elde etmeye Rabbin bizleri muvaffak eylesin. Rasûl-i sabah namazından sonra derdi ki rüya göreniniz var mı? Peki rüya tabiri değil. Bir sabah aynen bu şekilde konuştu, Sa'de-i İkrem'de yok ya Rasulallah. O zaman Rasul-i Ekrem buyurdu ki, İrfaz ibn-i Sariye, Sa'de-i İkrem'im varsa Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem revat ediyor. O sabah ben de oradaydım diyor. Rasul-i buyurdu ki, yakın tarihte göreceksiniz. Benim ümmetim peki, ee, birbirleriyle dalaşacak buyuruyor. Her Müslüman eli öbürünü gırtlağında. O onu öldürmeye çalışacak, o onu öldürmeye çalışacak. Peki onun eli neyi? Onun yakasında. Onun eli onun yakasında. Böyle bir anarşi buhran olacaktır Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Saad-i kiram dedi ki bir an ve atmosferle karşı karşıya kalırsak ne yapmamızı emredersin? dersin? Rasulü Ekrem duyurdu ki ''Dariyekül bir sünnetim, Rasulü Mezri Hulefa'yı Raşid'ine de benim sünnetime, yaşamış olduğum İslamiyet'e, Hatta. Resulü Ekrem ve sellem, sanki o an bizim şu anki gafletimizi sezmiş de söylüyormuş gibi söylüyor ki benim sünnetlerim duymakla ve bellemekle yetinmeyin, Abdü Aleyyâ bin Nevâdî buyuruyor. Benim sünnetlerime dişlerinizi böyle ekmek yerken nasıl ki dişlerinizi ekmeğe geçirirseniz hap diye ekmeğe koparırsınız, aynen o şekilde! Aynen o şekilde! Dişlerini ise benim Sünnet-i Meslemsak'ı sarılabildi Peygamberimiz s.a.v. Sünnet, peki batan bir gemideki yolcuların kurtarılması için can yeleği neyse, can yeleğini kurtarırıcı neyse sünnetin de Müslüman hayatındaki peki ağırlığı ve prestişi o denli kuvvetlidir. Bir sünnete rivayetle, bir sünnete rivayetle sahabe-i kiramın savaş kazandığını tarih yazıyor. Dolayısıyla yani evlilikmiş, dinlenmiş de başka sünnetlermiş, savayımış, takayımış vesaire. Sadece er bildiğin kadar. Bunların alayı, resul ekm savas ebedinden bize miras kalan can yelekleri bunlar. Her türlü çeliğe Peki, bizim muhakemet gösterimizi sağlayan birer kalkan bunlar. Kalkan. Burada Grigorios var. Abdülaziz zamanında. Adam birinci 1. Aleksandr'e yazdığında diyor ki, bu Türk milletinin sırtını siz yere getiremezsiniz diyor. Size diyor tuhaf gelecektir ama ben size söylüyorum diyor. Eğer Türk milleti bir daha delini doğrultamayacak şekilde siz bunları tarihe görmek istiyorsanız, bu insanları Muhammed Mustafa'dan koparın. Bu insanları tarikatlardan, şeyhlerden, tekkelerden, dergahlardan kurtarın diyor. Bu insanlar Allah'ın dostlarına, sabık kaldıkları müddetçe, bu milletin sırtı yere gelip yıkır diyor. bunu anladı, Papaz bunu anladı. Gel <gülüyor> de kalın Müslüman'a bak. Radikal abi, kitler, abi. bilmem neler vesaire vesaire vesaire falan filan filan. <gülüyor> Silahımız olabilir. Amerika diyor ki biz Müslümanların silahlanmasından korkmuyoruz biz. diyor. O silahlar silahlarla o silahları birbirlerine kullanmayı biz becerkiriz diyor ikisi bir tıket silahlı olsunlar diyor. Kendi silahlarını belki kendilerine kullanmayı biz de diyoruz. Onu ona kırdırırız diyor. Müslümanların ekonomik bakımından, parasal bakımından, finansman bakımından güçlü olmadığından da korkmuyoruz diyor. Çünkü paranın kralı bizde. Paranın kralı bizde. Bak Irak'ı işgal etti, Amerika Irak'tan 8 eklı Irak bitti artık. Irak diye millete bak. Allah çok özel bir muamele yaparsa müstesna. Amerika'nın şu an 1-2 yıl içerisinde buraya yapmış olduğu masraf 500 milyar dolar. Eğer 1 litre petrol kullanmasa bütün petrollerini Amerika'nın emrine verse 50 yılda Amerika olan borcunu ödeyemez. Karının kralı bizde diyor. Ha, biz de Müslümanların peki. Para almasından, parası sarılmasından korkuyoruz. Ne peki silah üstünlüğü vesaire falan teknoloji bakımından korkuyoruz. Niye? Bunların kralı bizde diyorlar. Biz sadece tek bir şeyden korkuyoruz. Ne o? Müslümanın eğer din bizden marjinal kalıyorsa, yani din bir mesele cübde sarı, ne vesaire, İsmaila'ya özgü bir forma, bilmem ne. Tabi İsmaila Fenerbahçe oldun, işte çok daha saray oldun vesaire. Evet, Ama bu sakav örnek veririz. Bir sakav bir efendim yani sarı bir evrenseldir. Değil sadece İsmaila'ya bağlayan bir simge ve sembolü. Bütün Müslümanları birinci planla bağlayan bir simge ve semboldür bu. Yeni kayıncavcı, ah, ya zimniye ben mislemininde diyor ki, İslam memleketinde yaşayan hiçbir yolgönül Hristiyan sarık saramaz diyor. Sarık saramaz yasaktır diyor. Yani Osmanlı dedi bir İslam devletiydi. Belki Osmanlı'da yaşayan bir gayrimüslim sarık saramaz diyor. Sarık anlamı nedir biliyor musunuz diyor? Sarık sarığı giyen insanın Allah Celle Celalü ile Muhammed Mustafa sallallahu sellem'le iktidar etmesini sembolize eden, Yani ben Allah'ın sadık bir kuluyum. ''Ben onun emrini uygulayan bir insanım ve ben Muhammed Mustafa'nın tedaisiyin anlamını ifade eden bir alemdir.'' diyor bu. Bir işarettir bu. Yahudi ve Hristiyan ise bu bağlamda Allah'a kurulu olmadığından, Muhammed Mustafa'ya peki ee, yiğit olamadığından, o bu şereften narum olduğu için Yahudi ve Hristiyan İslam devletinde karın sarması yasaktır.'' diyor. Bak kaynak ismi veriyorum ha! Hadi bakayım al bir şimdi bunu gel bakalım bu tarafa. Ee, diyorum sana şöyle şöyle yap vesaire falan, buradan giriyor buradan çıkıyor vesaire. Neler gidiyor biliyor musunuz? Neler gidiyor biliyor musunuz? Sultan 1'i camet Allah galiba rahmet eylesin. Sultan 1'i camet önünde yatıyor. Sabirin arasında Rasûl-i Ekrem Muhammed isminin gayet güzel bir kat ile yazılı olmuş olduğu bir kağıdı sürekli alnımda taşırdı. Muhammed Mustafa'yı bir an için kafasından çıkartıp da yere bile koymadı. Adam yatabilir mi onun gibi peki? Şimdi Muhammed Mustafa'ya sünnet diyoruz, bu ne vesaire uyuyor. Bu kadıktan da dakt dakt dak dak konuşur vesaire evet. Muhammed Mustafa çoktan göçbildi. Hiç birimiz yaptığımız işte fesliyi bulmayalım. Hiçbirimiz yaptığımız bir işte benim yani işe karı o oh demeyelim. Peygamber Rabbani'nin tadiriyle bir sadik bir makamda oh gibi işi biter diyor. Bundan bir şey olmaz diyor. Sizin tadiri de ne yapıp sağlık olamayacak bunu. Öyleyse ne kadar yapsak, ne kadar çalışsak, gene yetmedi Allah'ın, gene yetmedi Allah'ın, gene yetmedi Allah'ın daha mükemmeli, daha mükemmeli, daha mükemmeli. Nereye kadar biliyor musunuz? Nereye kadar biliyor musunuz? Yaptığımız hayırlı bir işten dolayı, yaptığımız bir hayırlı işten dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar memnun kaldı ki, o kadar memnun kaldı ki, bir oğlu Allah Resulü gözümle aşırken bile geliyor, seni uçakmıyor, öpüyor, ve senden sondur ya memnun kalır, sana ızvan ediyor, bu tarzla gözününle gelinceye kadar kimse yaptığıyla yetilmez. İnam-ı Şalan'ı der ki, tarikatla birinci adını de biliyor musunuz diyor. Tarikat ne? İnce Müslümanlık, hassas Müslümanlık. belki. Hani Albay var bir de kurmay albayı var değil mi? Müslümanın kurmayı nedir mesela? Gerçek tasavvuf peki, yani seyri sülük sahibi Allah'a giden insandır peki, tasavvuf o meslektir. Diyor ki, tabikatta birinci adım yakası halinde ayıpken, gözün açıkken Muhammed Mustafa'yı görebilecek kaliteye sahip olmak görüyor. Bir insan eğer ayıpken, gözün açıkken Rasulü'l-i görür, ondan sonra uzak elini yahut da dalıyorsun Rasulü'l-i kucaklıyorsun, öpüyorsun, bu Efe'nin yan tabloyu, bu sahneye yıkıldığın an tarikatta birinci adım attın demek ki. Ama Rabbani ise daha ekstrasını söylüyor. Nedir o? Sana diyor şuradan bir bıçak satmadılar gırtlağına, dayardılar. Sana dedi ki adın ne? Allah'taki o kadar oldun ki, kayboldun ki. Sen Allah'taki fani oluşundan bir an kendini kurtarıp adım İsmail, adım Süleyman demiyorsun. Tarikatta birinci adım atılmıştır diyor. İki var, üç var, dört var, beş var, altı var, yedi var diyor Birinci anladınız mı? Birincinin kötü bedelini ödeyen, birincinin adayı için onu bana gösterin diyor. Ondan sonra ikinci adımı konuşacak, ikinci adımı konuşacak. İslamiyet bambaşka bir şey. Ama biz de surette kaldık namırabbâne tabiriyle. Bir türlü cevizin kabuğunu kırıp da özüne ulaşamadık ve zalim gibi. Cevizin kabuğunu kırıp da özüne mübuzelenen ceviz için yiyen ceviz yedim demesin diyor. Allah suretten bizi kurtarsın. Çanakkale harbinde, Çanakkale harbinde, 17. alay komutanı Yarbay Hasan Bey vardır. Bedenden sana bir örnek. Hani Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Saad Eripler'e burnumuzun dibinde, Yarbay aa, Hasan Bey, e, askerlerle birlikte, kilip diye bir köy var, şimdi kazan ne orası? Çanakkale'de. O işte o köye giriyorlar. Köyün efendinin meydanında bir çeşme, haranı bir çeşme. İşte askerler su içecek, hayvanları sürüyecekler vesaire. Yarbay Hasan Bey ve askerleri e, çeşmenin musluğundan efendim uyuz köpek böyle, kan revan içerisinde hayvan kaşına kaşığına böyle Yavru da bir enif, seni cevap edersin, bir köpeği görüyorlar. İşte hayvan içmeye çalışıyor vesaire. Bizim efendim yani askerlerimiz, taş baş atıyorlar hayvana, işte haberi olmak istiyorlar. Yarbay Hasan Bey diyor ki, atmayın taş, askerlerim durun bakayım bir dakika. Yarbay Hasan Bey gidiyor, efendim, köpeği kucağına alıyor. Hayvanı suluyor, hayvana su içiyor, yediğinden yediriyor, içtiğinden içiliyor. Yaralarını, berelerin güzelce temizliyor. Ondan sonra Yarbay Hasan Bey, köpeği kucağına alıyor, oradan su içtikten sonra yollarına devam ediyorlar. Şimdi asker hangi cepheye ve koşuyorsa, Yarbay Hasan Bey nereye gidiyorsa köpek de onunla beraber. Köpek de onunla beraber. Asker bu cephe istiraf etmiş, şaşırmış. Diyor ki komutanım yani bu köpeğe bu kadar hürmet gösterirsin. Nedir yani bu? Yarbay Hasan Bey diyor ki ben ölüp de yarın ruhi cezada Cenab-ı Hak huzuruna çıktığım zaman Allah bana derse Yarbay Hasan, Hasan kulu o köpeğe niye narhamet etmedin derse, ben ne cevap veririm ben diyor. Ondan sonra tamam, hadi bakalım ondan Fransızlarla bir ölüm karı savaşına giriyorlar. Yani çok Fransız öldürdüler, bizden de ölenler bayağı var. Neticede Yana Hasan Bey atının üzerinde askerlere de beni de komuta veriyor. Oğlum sen şu mevziye, sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya makine de yıkur, sen şuraya efendim topuşu, şuraya çevir vesaire falan filan. Gerken hemen yanlarında efendim bir Fransız askeri, burnu ki Fransız askerin ayak tebeli dili görüyor. Gidiyor Fransız askerine ona yardım etmeye çalışıyor. Derken eğiliyor, ucaklarken meğer bu Fransız askerin ölü numarası yapmış bıçağı çektiği gibi Yarbay Hasan Bey'in göğsüne saplıyor. Hasan Bey, olduğu yere iyi Ve gelen askerler, bizim işte Osmanlı askerleri, Yarbay Hasan Bey'in atının başına üşüşüyorlar. Komutanım, komutanım, komutanım, komutanım. Başlığı avut yakmaya, Yarbay Hasan Bey diyor ki, Allah şahidim olsun ki diyor. Ben bu Fransa iyilik yapma niyetiyle buraya geldim. Kafanı anlamadı. Ve neticede Yarbay Hasan Bey artık yani gözetmek üzere. Müthiş kan boşanıyor. Askerleri de ki bana dedi allah imamını çağırın dedi. Allah-u İmam'ını çağırdı. Ben. Hocaefendi dedi bana la havle ve la kuvvete illa billahi o üç defa telkin et dedi. Sen söyle ben de söyleyeyim dedi. İmam efendi öyle söylüyor vesaire derken, bu köpek, köpeğe canberk koymuştu. Köpek köpeklerden havraya havraya gülüyor, geliyor, yanıma yasamak el, ellerine yalıyor, yanıma yasamak kafasını itekliyor, itekliyor vesaire. Yarbay Asan Bey sanki birisinin geldiğini he, kendisine söylüyormuş gibi hislere kapıldı. Askerler dedi ki beni ayağa kaldırın dedi. Beni ayağa kaldırın dedi. Yarbay Asan Bey'i ayağa kaldırdılar. Şöyle bir kendine geldi. Ama artık yani Yarbay Asan Bey bitiriyor artık son nefesler. Gözleri artık boğulandı. Çevresi soldu gitti vesaire. Renk artık aile rengine dönüşme başladı. Şöyle uzaklara baktı böyle. Birisinin kendisine doğru geldiğini gördü ve görür görmez la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin ama hazır kıta durdu böyle ha, ki yani bittirdik bu adam. Böyle esas duruşta durarak genelde dedi ki Ya Resulallah niye zahmet ettin ki dedi Ne söyledi demin peki? Yaptığımız bir takım hayırlı işlerden dolayı Resulü Ekrem sağa sağa böyle bir tebrik aldık mı şimdiye kadar bir mı dedi Bir takdina aldık dedi peki? Heee! Ne demek ki bu salakların pekiyan anlamı? Ne bu nehratin anlamı peki? Bahar geldi yaz geldi nesene, yazlıklar, rastlerinden nesne şubu nesene, sen seyebildiğin kadar peki. Bunun anlamı ne arkadaş? Yaz bunları bakayım alatta, topla bakayım ne çıkıyor? Yaz ya, Bay Hasan Bey oldu yere yığıldı. Paşa dertli gitti bir işleri, mezar kazları nesene, Yarbay Hasan Bey'in üzerinde bir Türk bayrağı nesneden? Ondan sonra köpek de o canberte geldi, yarbay Hasan Bey ayaklarının ucuna kadar uzandı. Neyse mezar kazıldı, yarbay Hasan Bey mezara indirecekler. Üstündeki elbiseyle birlikte şehit. Ne diyecekler ki önce köpeği alın dediler. Köpeğe aslında köpek gelmiyor. Köpek gelmiyor. Meğer köpek de vefat etti. Köpek kadar pek iş vermeyen bayramaca. Beni var ya beni, beni uyuz köpek gibi kovalacaksın, taşla icabın da. Hizmet etmedin müddetçe, yaktan müddetçe. Burada efendim, isimala sokaklarınla böyle, böyle evine gerine binden de geyre geyre, gezmek güner değil. Ne yaptık şimdiye kadar? Bütün kalabeyi teslim ettik gibi halimiz var. Allah Celle Cel imana ve İslam'a zilal edemesin. Aha şurada Sultan Selim'de, daha Sultan Selim zamanından kalan Kur'an-ı Kerimler vardı. Altın suyla yazılmış. Milyarlarca değerinde vesaire. Candi, restlere olacak, mestlere olacak diye vesaire. Kur'an-ı Kerimleri aldılar, şuradaki efendim, genişliği sağdaki sürüpütü tanesine koydular. O gece Kur'anlar gitti. Ulan Allah'ın ulan Kur'an, cahil ve kafir! Dedenden intikal eden dediği bir Kur'an'dayı muhafız etmekten aciz kaldı. Ulan sen varmısın Allah'a şirada! Şu memleketin tek bir satılacak çakıl taşı bile yoktur. Bir çakıl taşı ile satıldığını görseniz var ya, evet. yani kıyameti kapatmamız lazım geliyor ama şu ana kadar 500 bin metre kare, kare arsa satılmış buluşuyor memleketten. Halanya bitti, 10 bin tane almam Halanya'dan arsa aldı. Yunanlı İzmir'i götürdü. Adile, Burgaz, Kumburgaz, Mender vesaire. Burası Yunanlar götürüyor. Nemşehir'i Nideyip'le İtalyanlar götürdü. Kağız, Uğur vesaire Ermeniler götürdü. Ya, Güney Maldırgısı'nın top projesiyle soğan topraklarını isra aldı götürdü vesaire. Benim ülkem. Vatan karına kurattık. Artık Türkiye'ye vatan değil, Vatan! Satılı karsa oldu. Sengine varsın değil mi? Sengine gene yiyorsun değil mi? İçiyorsun değil mi? Peki. Hadi bakalım yani öldürüldüğümüz zaman Allah göstermesin bizi bir mezarlıkta bir yer versin yine razı geleceğiz ama korkarım bu elin gavuru var ya bu elin gavuru var ya bize bir mezarlıkta bir yer mi tanıyacak? Allah o günleri göstermesin ama bunu yaptılar kahreti bu vicdansızlar bir hafta sonra bütün Osmanlı oğulları Korun, korban, ne var ise hepsini yurt dışına sürdüler. Çelik Kimisi yol kenarlarında direkçilik bile yaparken öldü gitti. Kimisi Hristiyan mezarlığında direkçilik yaparken öldü gitti vs. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, Klevna Savaşı'ndan, Gazi Osman Paşa, Allah karik adına ahmet eylesin. Gazi Osman Paşa, yani çok müthiş savaştı. Kaydetti mi? hakikaten de yani İslamiyet'in, Türklüğün icabında namusunu muhafaza etti adam. Ama bir adam, ne yapsın peki? Ne diyeceksin oldu vesaire. Orada efendim şehit olan dedelerimizin kemikleri 35 ton kemik İngiltere'nin Bristol limanına gönderildi. Ve bu dedenin kemikleri tarımda gübre olarak kullanıldı peki. Bu kemikler, bu gübreler nereye serpildi peki? Esatlar kas? Riswanullah Damis'in oğlundaki mezar taşlarını kaç tane görebiliriz peki? İsmailah'ın girişinde kapının üstünde bir kitabe var, medreseye girerken ne gibi bir kitabe var vesaire. Dedeyim! Mezartaşını okumasın! Zat'ağım! Seni gidi cahil seni! Beni gidi Galat'ın kevap'ı! Hep benden gidiyor arkadaş, hep benden gidiyor, benim gözüm gidiyor, benim kulağım kesiliyor, benim elim ayağım Hayır haykırdan benim hakkım! İlahı! Gel hemşerim gel! Nereden istiyorsun? Aldın aldı. Al götür hemşerim! Adam mı öldüreceksin ha? Allah kanikadır rahmet eylesin. Gözül Efendi kardeşimiz. Allah mekanını ön mekanını bir yeri sağa aşağı eylesin. Gözül Efendi gitti. Yerine kimi koyabildin? Hani? Yeri boş kaldı peki. Peki davası mı? İnsanlar dünyaya davalarını yaşatmak için çocuk getirirler. Çocuklar dünyaya cebdilerinin icabını davasını takip etmek için dünyaya gelir. Ama biz bu iddardan çok uzaklarda kaldık. Ondan sonra ne yaptık peki? Hadi bakalım bizi sürdüler sağa sola bilmem ne vesaire. Hedefli İsmail'in darmadağın emmesi lazımdı. Peki bize belakene bir savlu çektiler. Ondan sonra bize de bir kılıç kalkan girdiler. Peki ne tedbir aldık? Var mı tedbir? Yoo! Hızır Efendi İsmail'e de vurulmadı. İsmail'e vurulan Mahmud Mustafa'dır. Niye? Hoca Mahmud Mustafa'nın vekilidir. Mekacı da olsa vekilin halifesidir. Orada o vurulmadı. Orada Manfred Mustafa vuruldu. Hızır Efendi'nin camisinde, Hızır Efendi'nin ızdırabı üstüne tarken lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak